Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Fransız parlamentosunda yapılan bir oylamayla karbon emisyonlarının düşürülmesi amacıyla trenle 2,5 saatten az bir sürede kat edilebilecek mesafedeki iç hat uçuşlarının kaldırılması teklifi kabul edildi. İklim kriziyle mücadele için alınan karar, Fransa'da karbon emisyonlarını 2030'da 1990 yılı seviyelerine göre %40 azaltmayı hedefliyor. Tasarının içeriğini yetersiz bulan çevre aktivistleri ise iki buçuk saatin az olduğunu, dört saat mesafenin altında iç hat uçuşlarının kaldırılmasını talep ediyor. Çevreciler aynı zamanda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da daha önce iklim kriziyle mücadele için verdiği sözleri sulandırmakla suçladı. Ulusal mecliste yapılan oylama ilk adımı oluşturuyor. Tasarı bundan sonra senatoya ardından da Üçüncü ve son oylama için Macron'un iktidar partisi ve müttefiklerinin çoğunlukta olduğu alt mecliste yeniden oylanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi rektörlüğü arasında enerji verimliliği kapsamında ulusal ve uluslararası projelerin geliştirmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre Marmara Üniversitesi'nin İstanbul'un çeşitli bölgelerinde hizmet veren birimleri tek çatı altında toplanıyor. Ve Türkiye'nin en büyük yerleşkelerinden biri oluyor. Bu yerleşkenin yeşil bir külliye olacağını kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı buradaki binaların tükettiği enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üreteceği ve sıfır atık hedefiyle atıkları geni dövüştürecek tesislerin faaliyete geçeceğini ifade etti. Çin tarafından Tibet'te yapılması planlanan dev hidroelektrik santraline yani HES'e bir tepkide komşu ülkesi Hindistan'dan geldi. Hindistan hükümeti Çin'in bu projesine tepki olarak kendi su rezervlerini güçlendirmek için Brahmaputra'da başka bir baraj yapma ihtimalini gündeme getirdi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Tibet Yerel Yönetimi hidroelektrik projelerinde uzmanlaşmış bir kamu inşaat şirketiyle stratejik işbirliği anlaşması imzalamıştı. Bu projeyle Hubei eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük beton yapı özelliğini taşıyan Three Gorges hidroelektrik santralinin üretim kapasitesinden 3 kat daha fazla elektrik üretmesi planlanıyor. Yapının Himalayalardan çıkan su yolunun Hindistan'a ulaşmadan ve suyun ülkeye dökülmeden önce Brahmaputra Nehri boyunca kurulması tasarlanıyor. Su yolu 1500 metrelik rakımı ile dünyanın en uzun ve en derin kanyonu konumunda. Projenin yapılmasının planlandığı Yarlung Tsangpo Nehri'nin yukarı akış yönünde iki farklı proje daha var. Aynı nehir üzerinde boru hattı yapımı aşamasındaki 6 farklı inşaatında çalışmaları sürüyor. Konunun uzmanları Çin'in Güney Asya'nın su kaynaklarının çoğunun kökenlerini kontrol edebilecek bir konumda olduğunu kaydetti. Siyaset birimci Brahma Shalney konuyla ilgili Times of India'ya şu açıklamalarda bulundu. Su savaşları bu tür savaşların kilit bir bileşeni Çünkü Çin'in Tibet merkezi yukarı akış gücünü, en temel doğal kaynak üzerine kullanmasına olanak tanıyor, diyor. Ayrıca Chalani, sismik faaliyet riskinin aşağı havzada yaşayanlar için de barajı bir saatli bomba haline getirebileceği uyarısında bulundu. Bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Global Energy Monitor tarafından hazırlanan yeni rapor, Avrupa Birliği'nde inşaat halinde ya da proje aşamasında 87 milyar euro değerinde doğalgaz altyapısının atıl kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu ortaya koyuyor. Kamu ve özel sektörün mevcut doğalgaz yatırımlarını hayata geçirmesi durumunda Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerine ulaşma olasılığı azalacak ya da kapasitenin çok daha azı kullanılacak bu projelere milyarlarca dolar harcanması gerekecek. Geçtiğimiz Aralık ayında Avrupa Birliği emisyon taahhüdünü 2030 yılına kadar %55 azaltma şeklinde yenilemiştim. Avrupa Komisyonu tarafından 2020'de yayınlanan bir analiz bu hedefe ulaşmak için bir fosil yakıt olan doğal gaz tüketiminin 2020 ile 2030 yılları arasında %36 düşmesi gerektiğini gösteriyor. Global Energy Monitoring raporu Avrupa Birliği'ndeki mevcut doğal gaz kurulu gücünün arz fazlası yarattığını gösteriyor. Buna rağmen bu doğal gaz projelerine finansal akış sürüyor. İnşaat halindeki veya planlama aşamasındaki tüm projelerin tamamlanması durumda mevcut durumda zaten tamamı kullanılamayan kapasitenin %35 artması öngörülüyor. Rapora göre kapanan kömür santrallerinin doğalgazla ikame edilmesi iklim hedefleriyle tutarsızlık içeriyor. Çünkü doğalgaz boru hatları, LNG terminalleri ve termik santraller gibi altyapıların uzun kullanım ömürleri var. ...ve Avrupa'nın enerji sistemini fosil yakıtlara bağımlı hale getirmek riskini taşıyorlar. Raporun baş yazarlarından ve Global Energy Monitor'da petrol ve doğalgaz programı direktörü Mason Inman... ...araştırmamız Avrupa Birliği'ndeki doğalgaz altyapısının Avrupa Birliği'nin doğalgaz ithalat kapasitesini... ...yüzde 35 arttırma potansiyeline sahip hızla inşasına ve planlamasına devam ettiğini gösteriyor. Ancak Avrupa Birliği'nin iddialı iklim hedefleri, doğalgaz tüketiminin 2030 yılına kadar keskin düşüşü, 2050'ye kadarsa bu düşüşün devamını gerektiriyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin emisyonlarının iddialı iklim hedefleriyle uyuşmayan şekilde artması ya da Avrupa Birliği'nin ihtiyaç duyulmayan doğalgaz altyapısına milyarlarca euro harcaması olası görünüyor diyor ki bu da çok büyük bir felaket olur.